Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz, savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah olacak bir işi, Müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.